Rüyet meselesinde asl olan tevili terk etmektir. Cenab-ı e, zat-ı ülûhiyetine izafe edilen her manayı tevil etmemektir. Asl olan budur. Cenab-ı Hak'ın e, zatına ilişkin, sıfatlarına ilişkin e, manaları, efendim e, nasları ter, tevili terk etmektir. Burada asıl olan teslimiyeti esas almaktır. Müslümanların dini, itikadı bu istikamettedir diyor imamlarımız.